Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esalatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemmi el enbiyayı vel muselin. Ve ila cemmi el evliyayı. Velhamdülillahi Rabbil alemin. <gülüyor> evet. Allah nurdur. Allah'u nuru semavati vel erd buyurdu. Allah göklerin ve yerin nurudur. <gülüyor> Allah nurunu teşbih ediyor, benzetme yapıyor, nurunu anlatıyor. Evet, Ayet-i buyuruyor ki, kıyamet günü yeryüzü Rabbinin nuruyla evet, aydınlanır. Kıyamet günü Allah'ın nuru tecelli ediyor ve artık yeryüzü Allah'ın nuruyla güneşle değil Allah'ın nuruyla evet, aydınlanıyormuş. Allah kitabına, Kur'an'a Kur'an Allah'ın insanlara indirdiği nurdur. Mübin olan nurdur dedi ona da. Allah müminlerin velisidir dedi. İman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura nura çıkarır. Nuruna çıkarır dedi. Resulü için Allah'ın Resulü nur saçan bir kandildir dedi. Allah'ın Resulü nur saçan kandildir dedi. Allah kime nur vermemişse onun nuru yoktur dedi. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder dedi. Bir de müminlerin ahirette önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatır, koşar dedi. Nurları önlerinden ve sağlarından tecelli eder, önlerini sağlarını aydınlatır dedi. Bu söylediklerimiz evet ayetlerdir hepsi. Allah güneşe nur demedi, aya nur dedi. Güneşin ışığı kendinden olduğu için ona nur demedi. Ama aya ay ışığını güneşten aldığı için ona da nur dedi. Allah göklerin ve yerin nurudur. Demek ne demektir? Göklerde ve yerde her ne varsa, eğer onda bir nur varsa, nur da iki kısımdır. Biri zahiri, biri manevidir. Bilelim ki, bilin ki o Allah'ın nurudur. Zahiri nur, güneş, zahiri nurdur, ışıktır. Güneş olmayınca, ışık olmayınca yani her şey karanlıkta kalır. Dolayısıyla onu göremezsin. Yani hakikat ortaya çıkmaz. Bir tek güneş nurdeldir. Varlığın kendisi nurdur. Hepsi Allah'ın isimlerinden tecelli etmiştir. Bu durumda yokluk, zulumat karanlıktır. Varlık nurdur. Tecelli etmiştir, açığa çıkmıştır çünkü. Onu gösteren, açığa çıkaran ışık da aynı şekilde zahiri nurdur. Zahiri olarak nurun olması yeterli değildir. Bir de onu gören gözün olması gerekir. Yani göz kapalı olunca, kör olunca açıktakini de göremez. Bu zahiri nur için böyleydi. Ama Allah'ın Allah göklerin ve yerin nurudur derken manevi nuru söylüyor. Batını olanı söylüyor. Biri zahir isminin tecellisi, zahirdeki, batındaki de batın isminin tecellisidir. Allah Resulü için nur saçan kandil dedi. Işık saçmıyor herhalde. Neyi saçıyor? Hidayeti saçıyor. Saçlığı hidayettir ve hidayet Allah'ın nurudur. Bunun için Kur'an Allah'ın vahyi, Allah'ın nurudur. Önce ayeti okuyalım. Allah ne demek istedi? Hep beraber anlayacağız inşallah. Allah'ın nuru semavati vel erdi. Allah göklerin ve yerin nurudur. Meselu nurihî onun nurunun misali Allah'ın nurunun misali kemişkatin fiha misbahun onun nurunun misali lambanın içindeki kandil gibidir lambanın içindeki kandil gibi el misbahu fi züccaceti o lamba bir cam içindedir. Bir cam o lambanın lambayı kaplamıştır. Allah nuruna misal veriyor. Ez-cecette keenneha kevkem. O cam tıpkı bir yıldız gibidir. Yıldız. Dürrün <gülüyor> Bir inci gibidir. İnci gibi. O yıldız bir inci gibi parlar. Yükadu min şeceretin mübareketin. Zeytunetin. O lamba mübarek olan bir ağaçtan, zeytin ağacının yağından tutuşturulur. La şerkiyetin ve la gherbiye. O ne şarka, ne doğuya, ne de batıya nispet edilmez. Ne doğuludur, ne batılidir. Ama onun ışığı, doğuyu da batıyı da aydınlatır. Mübarektir, kesintisizdir. Mübarek, bereketli demek, kesintisiz peş peşe gelen demektir. O nür onda öyle bir tecelli eder ki, kesintisiz, devam eder. Yekaduzeytuha yudiu ve lev lem tamsasuhu nur. Neredeyse o ateşe o yağa zeytin yağına ateş dokunmasa da ışık verecek neredeyse. Nurun alan nur. Nur üstüne nurdur. Yetillahu li nurih men yesha. Allah dilediğini dileyeni nuruna kavuşturur. Nuruna hidayet eder. O nuruyla beraber eder. Ve yedribullahul emsale linnas. İşte Allah insanlara böyle misal verir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi her şeyle bilendir. Alimlerimiz elbette ki bu ayeti tefsir ederken Allah'ın nur ismini anlamaya çalışırken Birçok şey söylemiştir. Ne demişlerdir mesela Allah'ın nuri? Zahiri olarak aydınlık demişlerdir. Bunun için güneş demişlerdir, ay demişlerdir. Bunun için hidayet demişlerdir. Kur'an demişlerdir, vahiy demişlerdir. Bunun için Resulullah Efendimiz diyenler de vardır. Evet. Bu nura misal, Allah kendi nurunu anlattı. Mesela zahiri olarak en güzel şekilde nasıl anlatılırdı? Güneş misali verilirdi. Allah'ın nuru güneş gibidir. Her tarafı, her şeyi aydınlatır dedi. Ama Allah başka bir şey anlatıyor. Allah'ın anlatmak istediği şey başka bir şeymiş. Ayetin devamı var tabii. Nedir devamı? Fe bu en turfa. Allah'ın bu nuru bir takım evlerdedir ki Allah o evleri yüceltmiştir ve yüz kere fiha ismuhu Allah'ın orada ismi zikredilir. Allah isminin zikredilmesine müsaade etmiştir. Yüsebihu lehu fiha bilhudubi ve esal. Bir de orada sabah akşam Tesbih edenler vardır. O evlerde. Allah onu bir beşerin seviyesine indirdi. Bunu Resulullah Efendimiz olarak birinci derecede böyle anlamak gerekir. Sonra bütün peygamberler Allah'ın nurudur. Nurunun tecelli ettikleridir. Ama mesele peygamberler değildir. Peygamberler, peygamberliklerinden önceki halerini Allah burada ne dedi? O yaga ateş dokunmasa da neredeyse ışık verecek. Yani hali, ahlakı o kadar güzel ki Allah'ın güzelliği, isimleri onda öyle tecelli etmiş ki daha iman yok. Sen bundan önce iman nedir, kitap nedir bilmezdin dedi Allah Resulullah Efendimiz'e. Ama ona ne deniyordu? Muhammed'ün Emin. Ateş dokunmamış. Yani ya daha Allah'ın nuri üzerinde tecelli etmemişken de o neredeyse etrafına gene ışık veriyor. Neredeyse. Yani hidayeti bilmiyor. Hakkıyı bilmiyor. hakkı arıyor, hidayeti arıyor. Ama buna rağmen gene de ışık veriyor aslında. Allah'ın hidayetiyle, kitabıyla, imanla buluşunca ne oldu? Nur üstüne nur oldu. Allah nurun ala nur dedi. Nur üstüne nur oldu dedi. İman etmeden önce de gönlü fıtrat itibariyle değişmediği için Allah'ın güzelliği onun üzerinde mevcut. Fıtratı bozulmamış yani, kirlenmemiş. O kadar şeffaf, Zeytinyağı tıpkı su gibi şeffaftır. Evet. Resulullah Efendimiz Allah'ın yeryüzündeki nurudur. Ama mesele bunu anlamak değildir yalnız. Mesele Allah eğer Resulüme tabi olun dediyse benim nurum sizde tecelli etsin dedi. Nurunu tarif ederken o bir takım evlerdedir ki orada Allah'ın ismi zikredilir dedi. Allah'ın isminin zikredilmesine Allah müsaade etti dedi. Allah'ın isminin zikredilmesi demek Allah'ın zikrinin hatırlatılması. Allah'ın isminin hatırlatılması. Allah'ın isminin anlatılması demektir. Ayette öyle söylüyor. Allah ona müsaade etti dedi yalnız. Eğer o müsaade olmazsa o neyi anlatabilir? Nasıl anlatsın ki? Allah kendini ona tanıtmamışsa bu isimleriyle onun gönlüne tecelli edip o Allah'ın nurundan bilmiyor, tanımıyorsa neyi anlatacak? Nasıl anlatacak? Anlatmaya kalkışırsa neyi anlatır? Putin'i anlatır, Putin'i. Allah ona misal, beni anlat kulum dedi. Beni tanıt dedi. İşte böyle bir gönüle Allah'ın nuru tecelli etmiştir. Ayet devam ediyordu. Ne diyordu? Onun bulunduğu yerde Allah o gönlü ref etmiş, yüceltmiştir. Onun bulunduğu yeri de yüceltmiştir dedi. Mekanı da yüceltmiştir. O evi de yüceltmiştir. O evde bir takım insanlar bulunur ki sabah akşam Rablerini tesbih ederler. Rablerini evet, tesbih eder. Tesbih, Allah yolunda akmak demektir. Sebehe akti Allah yolunda akarlar. Allah yolunda evet, hizmettedirler. Sabah akşam demek gece gündüz. Yani her anda Allah yolunda hareket ederler. Devamında ne dedi? Rujun, la tulhihim ticaret, ve la Orada bir takım, o evlerde bir takım insanlar var ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, onları Allah'ı zikirden alip koymaz. En zikrillah, Allah'ın zikrinden alip koymaz ve ikame's namazı ikame etmekten namazla Allah'ın huzurunda durmaktan alıkoymaz ve ita'ez zeka Allah yolunda temizlenmekten zekatı vermekten malından canından ilminden gönlünden muhabbetinden Allah'ın güzelliğinden vermeye mani olmaz. Hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret onlara mani olmaz. Yıxfun yıman, tetazabu, fihi kulubu ve absar. Onların bir endişesi var dedi Allah. O evlerde bulunanların bir endişesi var. Nedir endişeleri? O gözlerin ve kalplerin döneceği günden korkarlar, endişe ederler. Kıyamet gününden. Onun hesabını yaparlar. Onların halleri de böyle dedi Allah. Onlar Allah'ın yücelttiği o evdedirler. Allah'ın nurunun tecelli ettiği yerdedirler. Allah'ın nuruna gark olmuş durumdadırlar. Orada Allah isminin zikredilmesine, anlatılmasına, hatırlatılmasına müsaade etmiştir. Yani Kurum beni anlat demiştir orada. Kim müsaade edecek? Allah ona anlat demediyse nasıl anlatıyor? Nereden izin aldın sen? Sen Allah'ı tanımıyorsan nasıl anlatıyorsun? Hiç Allah gazap eder diye korkmuyorsun. Değil mi öyle? Öyle bence sence olacak iş midir bunlar? Evet. Ayet devam ediyor. Ben bu e, isimle ilgili ayetleri tamamlayıp sonra devam edeceğiz inşallah. Walladine keferu a'maluhum. Bunun dışında kalanlar, o kafir olanların, hakkı hakikati inkar edenlerin, nankörlerin <gülüyor> halleri amelleri şöyledir. Keserab <gülüyor> bin Çöldeki bir serap gibidir. Amelleri var. Amel işliyorlar ama amelleri çöldeki bir serap gibidir. Yani var görünüyor ama aslında amel yok. Ona öyle geliyor, ediyor. Serap görmek ne demek? Çölde susuz kalınca serap görüyorsun. Su olmadığı halde sen su görüyorsun. Oysa ki önündeki çöldür. Onların amelleri serap gibidir diyor Allah. Çöldeki serap gibidir. <Sessizlik> yase buhu yasebu huz bu ma bu sısayan onu su zanneder Hatta İza caa ne zamana kadar oraya varıncaya kadar onu su zanneder lemyecit hu bu Hatayda caa lem yeci hu şeya oraya vardığında. O ana kadar su zannetmiştir. Oraya vardığında bir de görüyor ki orada su falan yok. Wa wajadallahu indahu. Orada neyi bulacak? Evet. Biliyor musunuz? Allah'ı bulacak. <gülüyor> bir şey bulacağını zannediyor. Evet. Orada Allah'ı bulur. Fe lafahu hisabehu. Allah da onun hesabını görür. Hiçbir şey kazanamamış. iman etmediği için bir şey kazanamamış. Allah da onun hesabını görür. Hem de tas tamam. Vallahu seri'ul hisab. Allah hesabı seri olandır. En suratlı şekilde hesabı görendir. Allah bir misal bu kafirlerin amelleri içindi. İman etmeyenler amel işliyor ama çöldeki serap gibidir dedi. Sonra bir de bakar ki huzuruma gelmiş. Huzurumdadır. Amelden de bir şey yok. Nasıl nuruna örnek verdiyse burada da kafirin ameline iman etmeyenlerin ameline misal verdi. Allah bir misal daha veriyor. ev Ya da dedi Başka bir örnek veriyor. O ke fi Bahrein, legiti yaksa mevjun bin Ya da dedi, onların amellerinin misali, onların halleri, hareketleri, davranışları, düşünceleri evet, şuna benziyor. bir denizdeki karanlığa benziyor dedi. Denizdeki böyle peş peşe üst üste gelmiş karanlıklar gibidir. Amelleri. Mevcut min fevkihi ya da Allah başka bir örnek veriyor Allah. Sanki üst üste yığılmış bulutlar gibi. Onlar da siyah, onlar da karanlık. zulumatın ba'duha fevqe da birbiri üzerine yığılmış vaziyette nurdan eser yok yani. İza akhraje yadahu lem yakat Neredeyse o kadar karanlık, o kadar zulumat ki elini çıkarsa dışarıya elini göremez. Eli karanlıkta kaybolur. Evet, kafirlerin, iman etmeyenlerin amelleri, duyguları, düşünceleri, halleri böyledir dedi Allah. Evet. "Ve lem yec'alillahu lehu nuran ve ma min nur." Allah kime nur vermemişse onun nuru yoktur dedi. Allah kime nur vermemişse onun nuru yoktu diye Allah. Bu nürü nereden alıyoruz. Allah nurunu anlattı. Nurun nereden alması gerektiğini anlattı. Nüruna misal verdi. Allah'ın nuruna verdiği bu misal birinci derecede Resulullah Efendimiz için, peygamberleri için, peygamber varisleri için her bir mümin imanına göre, derecesine göre Allah'ın nurudur. Elbette ki bunun için o nurun içinde olmak gerekiyor. Allah nurini tarif ederken bir takım evlerdedir ki Allah'ın isminin orada zikredilmesine, anlatılmasına müsaade etmiştir dedi. Yani orada tek kelimeyle müşid-i kamil vardır, Allah bu izni ona vermiştir. Rabbini anlat demiştir yani. Yoksa sadece peygamberlerdir desek diğer insanlara Allah zulüm manasına gelmez mi? Nereden bulacağız bu nuru? Allah o evlerdeki o evleri ve orada bulunanları yüceltmiştir dedi. Refetmiş, yüceltmiştir dedi. Orada bulunanlar evet. gece gündüz sabah akşam evet. Rablerini tesbih eder, Rablerin yolunda yürürler, akarlar. Onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş Allah'ı zikirde Allah'ın hesabını yapmaktan alıkoymazlar dedi. Onların bir tek endişesi vardır. Kıyamet günü. Gözlerin ve gönüllerin kalplerin döndüğü, Allah bullak olduğu günden korkar. Endişeleri budur. Allah'ın huzurunda hesap verme endişeleri vardır. Bu durumda bizim bakmamız bir mümin olarak bakmamız gerekir ki biz böyle bir yerde miyiz değil miyiz? Yoksa Allah bize böyle bir yeri ikram etmiş de oradan kaçıyor muyuz? Evet. Devamında Allah ne buyuruyordu? Liyezihu Allahu ahsanu ma amilu. Allah orada bulunan kimselere yaptıklarının en güzeliyle muamele edecek. Yaptıklarının en güzeliyle en güzelinden ecir verecek. Ve yaziduhum min fadlihi. Bir de lütfundan, fazlından Allah onu ziyade ziyadeleştirir. Evet. Fazlasını ikram edecek. Vallahu yerzuqu men yasha bi ghayri hisab. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Hesapsız olarak ona rızık verip onu ona böyle ikram edecek. Evet. Peşinden küfredenleri söylemişti, inkar edenleri, hakki hakikati, nimeti, nimete karşı nankörlük yapanları söylemişti. Böyle bir şeyi inkar etmek nankörlüktür. Nimeti yok saymaktır. Nankörlük bu demek. Olan nimeti görmeyip nimeti yok saymak nimete nankörlüktür. Mutlaka işin ciddiyetini, vahametini sadece bu ayetle en açık şekilde her mümin anlar. Allah ne demek istiyor? Allah neye davet ediyor? Allah kime nur vermemişse onun nuru yoktur dedi Allah. Kim Allah'ın nuruyla nurlanmamışsa onun nuru yoktur. O bir hayal alemindedir. Hayal, zam peşindedir. Ve zam ilimden bir şey değil, hiçbir şey değildir. İlim Allah'ın buyurduğudur. Hakikat Allah'ın buyurduğudur. la ilgili birkaç ayet daha okuyalım ve eşreketil Erdu bi Nuri Rabbihim yer Rabbinin nuruyla aydınlanmış parlamıştır. ne zaman kıyamet günü bu vehudi Alkip kitap konulmuştur وَجِئَ بِنْ e ve وَشُّهَدَٓا Peygamberler, nebiler ve şahitler getirilmiştir. Şahitler, müşid-i Nebiler ve şahitler. Şahitler aynı zamanda Allah'ın Resulleridir. Nebiler ve şahitler getirilmiştir. Kıyamet gününü anlatıyor Allah. وَقُودِيَّ بَيْنَهُمْ بِالْحَقْ aralarında hak ile hüküm verilir verilmektedir Allah'ın kitabı ile hak ile vehum la ve onlara hiçbir şekilde zulmedilmeyecek kim neyi hak etmişse ona o verilecek yurudune li yutfiu نُرَ اللّٰهِ بِا Evet, onlar, iman etmeyenler, ağızlarıyla öfrerek Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Öfrerek, ağızlarıyla. Nasıl? Allah'ın nuru öfrerek hiç söner mi? Yani sen dedikodu yapsan, iftira atsan, eleştirsen, çekiştirsen, sen o nurun sönmesine sebep olabilir misin? Allah müşrikleri, münafıkları evet, böyle tarif ediyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. İstekleri budur, iradeleri budur. Vallahu mutimmu nurihi. Allah nurunu tamamlayacak dedi. Ve lev kafirun. Kafirler bunu sevmese de, beğenmese de bu rih görse de Allah nurunu tamamlayacak değil. Allahu veliyul ladina amenu yukhrijuhum minez zulumat ilen nur. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Vel ladina keferu evliâuhum tagut. Kafir olanların da düşmanı velileri dostları taguttur. Yuhrucunuhum minen nuri zulumat. Onları nurdan karanlıklara çıkarır. Ulaike eshabunnar um Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Yani ya Allah'ın davetine icabet eder karanlıktan nura çıkarız. Allah'ın nuruyla beraber oluruz. Allah'ın nuruyla nurlanırız ya da karanlıkta kalır. Ateş ehli olur, orada ebedi kalırız. Allah öyle söyledi. Fa aminu billahi ve resulhi. Allah'a ve resulüne iman edin. Ve nuru ile de Bir de size indirdiğimiz nuru, Kur'an'a iman edin. Valla hu bi ma ta'melûne khâbir. Mahkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. ''Hüvellezî yünezzilü alâ abdihi âyâtin beyyinat.'' O'dur. Resulü, Resulüne apaçık ayetleri indiren, inzal eden O'dur. Evet. Ayetleri neden inzal ediyor? ''Liyuhrucekum min zulümâti ile nur.'' Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için ayetlerini indirmiştir, inzal etmiştir ve inne Allaha biikum ler raufur rahim muhakkak ki Allah sizin için rauf ve rahimdir rahmetinden dolayı size ayetlerini indirip sizi nûr karanlıklardan nura çıkarmak için indirmiştir <gülüyor> ve kezalik ilham edeyin eleyke ruhan min hitap resulullah efendimizedir önce peygamberler gönderdik işte sana da böylece emrimizle ruhu vahyettik. kuran Allah'ın vahiy ruhtur diriltendir yani ma tedri mel sen daha önce kitap nedir Bilmiyordum, İdrak etmemiştir, Matedri idrak etmemişti. Ve le iman. İmanı da anlamamıştı. kime söylüyor? Allah Resulullah Efendimize söylüyor. Elmeti ki idrak etmemiş. Evet başka bir ayet kelime de sen bu kitabın sana vahyin olacağını düşünmüyordu. Böyle bir şey beklemiyordu. İmanın hakikatine ermek ayrı şey, imanı bilmek ayrı şeydir. Burada da sen bilmiyordun demedi, sen iman etmemiştin demedi, bunu idrak etmemiştim dedi. وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ nuru Ama dedi, biz sana vahyettiğimiz bu Kur'an'ı evet, nur olarak indirmişiz. nur, Onu nur kılmışız. Nasıl nasıl nehdi men yaşa min ibadina onu kullarımızdan isteyenleri hidayete erdiresin diye ve inneke la tehdi ila siratin mustakim muhakkak ki sen dost doğru sirat-ı hidayet edensin neyle Allah ile Allah'ın vahyiyle sirat-ı mustakime hidayet edensin resulen yetu aleikum ayati llahi mubeyyinat Allah size bir resul gönderdi ayetleri ayetlerini açıklasın evet beyan etsin diye li yukhrijellezine amenu ve amilus salihat iman edip salih amel işleyenleri çıkarsın nereden mine zulumati ilendur karanlıklardan nura çıkarsın diye bu müminler için geçerlidir kafirler için değil. müminleri iman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan nura çıkarsın diye ve men yu'min billahi ve ya'mel salih kim Allah'a iman eder ve salih amel işlerse yulhilhu cennetin tecrimen tahtihel enharu khalidine fiha ebedan. Allah onları cennetlerine koyar, atlarından ırmaklarla akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kad <gülüyor> Allahu lehu rizqa. Gerçekten Allah onlara ne güzel rızık vermiş, ne güzel rızıklandırmıştır. Rızık deyince ekmek anlamıyoruz. Aşk bir rızıktır, muhabbet rızıktır, ilim rızıktır, hikmet rızıktır. Allah'ın bütün isimleri, her bir ismi tek tek rızıktır. Merhametli olmak rızıktır, hoşgörülü olmak rızıktır, kerim olmak rızıktır. Allah onları evet, ne güzel rızıklandırmıştır buyurdu. Ya yuhennas, ey insanlar, qadjae kum burhanun min Rabbiyum. Size Rabbinizden birahan geldi, bir delil geldi. Ve enzel nailee nuren mübina. Bir de size apaçık bir nur indirdik. Allah'ın Kitabı Nurdur. Ya ehl Kitap. Allah bu sefer Yahudilere, Hristiyanlara kitap eline hitap etti. Kadja ekum resuluna, size resulümüz geldi. Yübe yunule kom kesiren min ma kontum toxfune kitab. Sizin kitabınızdan gizlediklerini, gizlediklerinizi size açıklıyor. Ve yafu en kesiren, çoğunu da açıklamıyor. Yani Tevrat'ın ya da İncil'in hepsini açıklamıyor. Bir kısmını size açıklıyor. Gizlediklerinizi size açıklıyor. Bir kısmını da açıklamıyor. Kadce min Allahi nurun ve kitabun mübin. İşte size Allah'tan apaçık bir nur, Kur'an Darıslı Efendimiz apaçık bir nur ve kitap gelmiştir. Yeheti biihi Allahu, meni tabağar Ridwanıhu, subûlas salam. Allah o kitapla, Kur'anla kim rızasına uygun hareket ederse onu selamete, selamet yoluna onu hidayet eder. Ve yukarıcığum mine zulumati ile nur bir iznihi, onları izniyle karanlıklardan nura çıkarır ve yehdihim ila sıratil müstakim bir de onları sıratil müstakime dos doğru yola hidayet eder. Allah'ın kitabından, vahiyinden, nurundan başka sıratil müstakim yoktur, hidayet yoktur yani. Kitabın enzelnahu ilek. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki li tukhrijen-nase mine zulumati ilen nuri bi izni rabbihim. İnsanları evet, izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Allah'ın izniyle karanlıklardan nura çıkarır. İla silatin azizil hamid. Aziz ve Hamid olan Allah'ın yoluna çıkarır. İnsanı aziz eder, hamde layık, övgüye layık hale getirir. Ya eyyuhen nebi, ey Allah'ın nebisi, peygamberi. Hitap Resulullah Efendimizedir inne ke şahiden seni şahit olarak gönderdik yani Allah'ın resulü olarak gönderdik Möbeşirat, müjdeci olarak gönderdik ve nezir <gülüyor> bir de uyarıcı inzar eden olarak gönderdik ve da'iyan ilallahi bi iznihi ve siracen munira hem de Allah'ın izniyle bir davetçi o nur saçan bir kandil olarak seni gönderdik. Ya yuhelledine amenu ettaqullah ve aminu bi rasuli ey iman edenler Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu kabul edin ve Allah'a iman edin, Resulüne iman edin. Yu'tīkum kiflayn min rahmetihi. Size rahmetinden iki kat versin. Ve yec'allekum nura. Allah sizin için nur versin. Size nur versin Allah. Allah size nur verince o nur ne işe yarayacak? ne bihi. Onunla yürürsünüz. Onunla Allah yolunda yürürsünüz. Önünüzü görürsünüz. Doğruyu, yanlışı görürsünüz. Hakkı, batılı görürsünüz. imani köfrü görürsünüz. Ve onunla Allah yolunda Allah'a yaklaşmak için yürürsünüz. Ve yegfir lekum. Bir de Allah bununla sizi mağfiret eder. Vallahu gafurun rahim. Allah gafur ve rahimdir. Yevmeterel mü'minilel mü'minat O gün, kıyamet günü görürsün ki mü'min erkek ve mü'min kadınlar yes'a nuruhum beyne eylihim ve bil eymanihim önlerinden ve sağlarından nurlarının koştuğunu, sahi görürsün. Müşraku'l-yevm. O gün onlara müjdeler vardır o nur sahiplerine. Cennetun min tahtiha'l-enharu halidîn ırmaklar akan cennetler vardır onlara. Zâlike fawzu zâlike huvel İşte büyük kurtuluş, büyük saadet budur. Eğer önünden ve sağından nuru koşuyorsa saadete ermiştir. Nuri burada kazanmışsa vardır Nuri. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ O gün münafık kadınlar ve münafık erkekler <gülüyor> diyecekler ki lilladine آمَلُوا اُنْزُرْنَا نَخْتَبِسْ min Nurikum Evet. Münafık erkek ve münafık kadınlar mümin erkek ve mümin kadınlara diyecekler ki Evet, biraz bize de bakın. Biraz bize de nazar edin. Biraz durun. Biz de sizin nurunuzdan alalım. Diyecekler. Denir ki onlara, اِرْجِعُوا وَرَاَكُمْ O zaman nur almak istiyorsanız geri dönün. Nur burada yok. Dünyada var yani. Gidin oradan alın. فَلْتَمِي su نُورًا Gidin orada nuri kazanın. Faduri ba'inahum bi surihim lehu babun batinuhu fihi rahme ve zahiruhu min qibalihi azab aralarına bir kapili bir sur çekilir içinde rahmet dışında azap olan bir sur dışarıda kalanlar azapta kalır içeride kalanlar da Mağfirete erer. Rahmete, rahmetin içine girer. O burada da böyledir. Ya yühellezine amenu. Allah iman edenlere hitap ediyor. Ey iman edenler. Tubu ü <gülüyor> tevbeten nesuha. Allah'a nesuh bir tevbeyle tevbe edin. Yani öyle bir tevbe edin ki silsin. Günahlarınızı silsin gönlünüzdeki günahın hatrasını da silsin. Asar Rabbukum en yücefire ankum seyiatiyukum. Eğer böyle yaparsanız, o zaman et, Rabbinizin günahlarınızı inkar edeceğini yücefir, inkar edeceğini umabilirsiniz. Allah bu kulum bu günahı işlemedi diyecek. Nesih tevbesi yaparsan, o zaman bunu u, bunu bekle ve yutri lekum cennetin tecri min tahtiha'l enhar atlanindan ırmaklar akan cennetlere allah koyacak onları yeme la yuhzilallahu'n nabiye nabiye ve'lledine amanu ma'ah. O gün o kıyamet günü Allah peygamberlerini ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacak. Nuruhum yes'a Beni eidihim ve bir eymanihim O gün onların önlerinden ve nurları onları aydınlatır. Vaya Qurûne derler ki, Rabbena etmimlana nurena derler ki, Rabbimiz bizim için nurumuzu tamamla. Evet, duaları budur. <gülüyor> Nasıl faghfirlana, <gülüyor> bizi mağfiret et? Karanlıkta kalan tarafı müze nurlandır. Buyrun içinde bizi mağfiret et. Eğer kalan günahları da mağfiret edersen o zaman o taraftan nurlanır çünkü. İnneke ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Günahımızı sevaba çevirmeye kadirsin. Karanlığımızı nura çevirmeye kadirsin. Nurumuzu bizim için Tamamla diye dua ederler. Müminler. Diğerleri, diğerlerinin nuru yok. وَالَّذ۪ينَ billahi ve resulihi O kimseler ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler. اُلَٰئِكَ هُمُ Onlar sadıktırlar. Sadık olanlar onlardır ve şehada in de rabbihim rablerinin katında onlar şahittirler şehittirler şehit olanlar sadık olanlardır sadık olanlar da Allah'a ve resulüne gerçekten iman edenlerdir lehum ecruhum ve nuruhum onlar için evet onların ecirleri vardır onların nurları vardır onlar için nur vardır velledine keferu ve kezde bi ayatina o kimseler ki Evet, kafir oldular, inkar ettiler, ayetlerimizi yalanladılar, yalan saydılar. Yani biz inanıyoruz dediler ama gereğini yapmadılar. Onlar da urayi ki eshabul cehib. Onlar da ateş ehlidirler, cehennemin ehlidirler. O menkane meyten ve ahyeinaku ölü iken dirilttiğimiz, yani hidayete erdirdiğimiz, zahiri olarak diridir ama manevi olarak ölüdür. O manevi olarak ölüyken dirilttiğimiz, ve cealna lehu nuren yemşibihi finnas bir de kendisine nur verdiğimiz, ayetlerimi verdiğimiz, onunla insanlar arasında yürümesi için Nur verdiğimiz kimse, keman mesalolu zulumati leyse bir <gülüyor> haricin minha, karanlıklar içinde kalıp ondan o karanlığın içinden çıkmayan kimse gibi olur mu? Biri Allah'ın ayetlerini öğrenmiş, Allah'ın nuruyla nurlanmış. İnsanlar evet, insanlar içinde hayatı öyle yaşıyor, öteki karanlıklar içinde kalmış. Bu ikisi biri olur mu? Buyurdu Allah. Kezarike züyün elir <gülüyor> kafirine ma kanu Ama dedi Allah, kafirlere amelleri süslü gösterilmiş. Onlar doğru yaptığını zanneder. eder. Amelleri onlara süslü görünüyor. Vejâl al-qamra fihiin nura. Allah ayı, nur kalmış ve Câl al şemse siraja, güneşi de lamba kalmıştır dedi. Vema yestewil ama wal basar hiç görenle görmeyen bir olur mu? Ve le zulümatu ve nur ya da karanlıklarla nur bir olur mu? Eşit midir bunlar? Ve le zillu ve hurur gölgeyle sıcaklık bir olur mu? Ve ma yestevil ehya'e hiç ölülerle diriler bir olur mu? İnne Allahe yesmi'u men yaşa Allah dilediğine işittirir. Vahyini işittirir. Ve ente bi müsmi'i men fil kubur. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Allah dilediğine işittirir. Ama sen ölülere, kabirdekilerine işittiremezsin. Ölü ile dirinin misali, körle görenin misali, gölgeyle sıcaklığın misali, Allah'ın vahyini kabul edip iman edip o nurla nurlanıp nurlanmayanın misali olarak verdiği Allah. İn ente illa nezir sen ancak bir uyarıcısın. Ayet devam ediyor. İna ırselna kabil hakkı. Bahka ki biz seni hak ile gönderdik, beşiren ve nezira, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve in min ümmetin illa xrafiya nezir. Hiçbir ümmet yoktur ki işlerinde bir Nezir, bir uyarıcı geçmemiş olsun. Bir müjdeciyle, bir uyarıcıyla karşı karşıya gelmeyen hiç kimse yoktur dedi Allah. Allah'u lezî lehû ma fîs ve ma fîl Allah odur ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Ve veylün lil kafirîne min azabîn şedîd. O şiddetli azaptan dolayı Kafirlerin veyahidleri, elindeyi istihbun el hayat dünya ile alaahireti, onlar ahirete karşılık dünyayı seviyorlar, dünyayı ahiretten daha çok seviyorlar. Kim o kafirler? Ve Yusufüne en sebeli bir de Allah yolundan evet, alıkoyarlar, set oldurlar. وَيَبْغُونَهَا اِوَجَا Allah'ın yolunu eğri göstermeye çalışırlar. اُولَٓئِكَ فِي دَلَالٍ baid. Onlar apaçık uzak bir deralettedirler. Deraletin de uzakı varmış, uzak deralet dedi. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِي لِسَانِ قَوْمِهِ Biz her Resul'i mutlaka kavbinin lisanıyla göndermişiz. Yani yani Onların dilini konuşan birini göndermişiz. Li <gülüyor> lehum, onlara beyan etsin diye. Onların dilini konuşmazsa nasıl beyan edecek? Onların dilini evet, konuşan göndermişiz, onlara beyan etsin, açıklasın diye. Peygudi lillahum yasha. Bununla beraber Allah dilediğini diğini bırakır. Yani kim hidayeti istemezse Resulü ile beraber olsa da o delalette kaldır. Ve yehdi men yeşâ. Bununla beraber kim hidayeti dilerse Allah onu da hidayete erdirir. Bu ayeti bir daha okuyayım. Ve ma erselna min resulun illa bilisani kavmihi. Vahakkak her peygamberi kendi kavminin lisanıyla gönderdik li yubayine onlara beyan etsin diye bununla beraber fe yudillu men yasha ve yahdi men yasha işte biz o gönderdiğimiz resullerle beraber onları delalete de düşürürüz hidayete de erdiririz onlar onunla beraber ya hidayete erer ya delalete kalır onu kabul ederse hidayete erer kabul etmese delalete kalır ve huvel azizul hakim Allah aziz ve hakimdir. Bütün izzet, bütün şeref Allah'a aittir. Bütün güç, bütün kudret Allah'a aittir. Neden Allah böyle yapıyor diye sorsanız Allah hakimdir. Bir muradi vardır. Allah hepimizi nur ismine iman edenlerden eylesin. Allah'ın misalini verdiği, nurunun tecelli ettiği kullarıyla beraber eylesin. Amin. Nurunun tecelli ettiği, bulunduğu, raf ettiği, yücelttiği evlerde eylesin bizi. Amin. Hiçbir ticaretin, alışverişin arı koymadığı kullarından eylesin. Amin. Sabah akşam Rabbini tesbih edenlerden eylesin. Amin. Allah'ın ismini zikretmesine, anlatmasına, hatırlatmasına müsaade ettiklerinden eylesin. Amin. Bizi onlarla beraber eylesin. Amin. Onlara yardımcı eylesin. Amin. Allah bizi nurlandırsın. Amin. Nurumuzu tamamlasın. Amin. Güzelliğiyle güzelleştirip nurlandırsın. Amin. Her bir isminin nurunun gönlümüze tecelli etmesini ikram etsin inşallah. Amin. Kıyamet günü de önümüzden, sağımızdan nurumuzu aydınlatsın inşallah. Nurumuzu tamamlatsın inşallah. Amin. Allah bizi nuruyla beraber etsin inşallah. Amin. Nur olan vahyiyle ayetleriyle beraber etsin inşallah. Amin. Nur olan Resulüyle beraber etsin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Arkadaşlar soru sormuşlar. Kısaca cevap vereyim. Evlilikle ilgili bir kararda anne babanın rolü nedir? Anne baba istemediği halde kişinin evlenmesi doğru mudur? Kişinin duruşu nasıl olmalıdır? Elbette ki kişi anasının babasının rızasını alsa en doğrusu budur. Ana babalarında bu konuda kendi çocuklarına yardımcı olmaları gerekir. Ama ille de eğer evlat bir tercih yaparsa ananın babanın buna müdahalesi de yeteri kadar doğru değildir. Eğer müdahale ederse ne olur? Sonra pişman olurlar, onu söyleyeyim. Allah her bir kuluna irade vermiş, bırakın o da hayatı hakkında tercih etme hakkına sahip olsun. Abdest aldıktan sonra Makyaj yapılsa ve yapılan makyajla namaz kılınırsa kılınan namaz mekruh olur mu? Mekruh olmaz. Abdestlidir zaten. Kocadan izinsiz dışarı çıkılabilir mi? Evet. Çıkılmaz. Koca onu hapsetmemişse çıkılmaz tabii. Hapsetmişse bir şey o soruyu öyle sormak lazım. Yoksa durup dururken ben gezmeye gideyim. Çıkılmaz. Böyle bir şey olamaz. Bir mümin, bir mümine kadın bunu düşünemez. Allah mümin kadını tarif ederken saliha kadın, kadınlar itaatkardır dedi. Neye itaat? Kime itaatkar? Kocasına itaatkardır dedi. Kocası onu gözün görünce gönlü gözü açılır dedi. Gönlü yanında mutmain olur dedi. Kalbi sükun budur dedi. Görünce eğer şeytan çarpmışa dönmüşse gördüğü hanım değil, şeytanı görmüş demektir. İmtihanı anlattık. Kıyamet günü acaba hiç eşinden şikayetçi olmayan mı kazanmıştır? yoksa çoşa şikayetçi olan mı kazanmıştır? burada göreceğiz. Hiç şikayete gerek yok. O da bir kazanma imkanı. Kadın olsun, erkek olsun veya evladımız olsun. Eğer istemediğimiz, sevmediğimiz halleri varsa bu da bizim için kazanma imkanıydır. Başta anlattığım için onu bir daha anlatmayayım. İzinsiz dışarı çıkamaz bir kere. Serviste bayanlar çok bekletiliyor. Rahatsız oluyoruz. Ne yapmalıyız? Rahatsız olmamaya çalışalım. Biz de öyle kazanalım. Bekleten arkadaşlar da evet, arkadaşlarını, kardeşlerini rahatsız etmemelidir. Onlar da kaybetmemelidir. Yazıktır. Kendilerine yazık etmesinler. Söyledim. Yani kardeşlerimize bu şekilde sıkıntı veriyorsak buraya gelip kazanmaya geliyoruz kazanmak yerine kaybediyoruz. Bunu yapmayalım. Gelecekseniz vaktinizde gelin. Bunun sebeplerini saydım, söyledim. Bir mürşidi kamil Allah'ın rahmeti nerededir? Allah'ın gazabı nerededir? Onu bilir ve bilmek zorundadır. Bilmezse Allah'ın gazabından kendisiyle beraber olanları nasıl koruyacak? Ya da Allah'ın rahmetine nasıl davet edecek? Söylüyorum bakın. Eğer Kardeşlerimizi öyle arabada bekletirsek, onlara sıkıntı verirsek oradan Allah'ın gazabını alıyoruz. Onun için Allah'ın gazabını almayın ve buraya da gelmeyin. Benim derdim kazandırmaktır. Gazaba uğratmak değil. Rahmeti kazandırmaktır. Neden Allah'ın gazabı oradadır? Onu da söyleyeyim. Çünkü o arkadaşlar orada bekletildiğinde aslında ne demiş olursun? Önemli değil. Bekleseler ne olur? Beklesinler beni beş dakika. Onları ciddiye almadın, küçümsedin ve kibirlendin. Şeytanın durumuna düştün. Yakışmadı bu, hiç yakışmadı. Biraz önce şeytana uydun, şeytanın durumuna düştün, şimdi gelip Allah diyorsun. Hiç gerek yok, hiç bunu yapma. Önce bir şeytan olmaktan kurtul. Şeytanın durumuna düşmekten bir kurtul önce. Arkadaşını ciddiye al. Kardeşlerini ciddiye al. Onların sıkılmasını ciddiye al. Üzülmesini ciddiye al. Ben büyüğüm deme. mi bir kere önce. Onları bekletmeye hakkın yoktur. Sıkıntı vermeye hakkın yoktur. Sıkıntı verdiğin her kapten Allah'ın gazabı sana gelir çünkü. Bunu yapma. Gerek yok. Bunun için tedbir alıyorsun. Zaten önceden haber veriyorlar. Geliyoruz. iki dakika, üç dakika, beş dakika sonra in diyorlar. Rahatlıkla hazırlanırsın. Hazırlanmadınsa ciddiye almamışsın. Evet, ciddiye almadınsa bu durumda kibirlenmişsin. Bak gazap geldi. Evet, buraya gazaba uğramaya gelmiyoruz. Rahmete ermek için geliyoruz. Yani iki adım ileri, üç adım geri, mehter marşı gibi böyle olmaz. Bir gazaba bir rahmete olmaz. Artık anlayalım işi. Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Nerede kazanılır? Artık onu anlayalım. Artık Rabbimizi ciddi alalım. Piğliye gelmiyoruz buraya. Taşın arkadaşların. En fazla bekleme süresi 3-5 dakika olmalıdır. Yani 3-5 dakika arkadaşlar önceden aşağı inse ne kaybederler? 2 dakika sen aşağıda bekle. Ne olur yani ne kaybedersin? Sonra bu her hafta yapılan iştir. Belki bundan sonra her gün yapılması gereken iş olur. Bundan sonra öyle olmaz inşallah. Bir daha olursa gerekeni yapacağız. Salı ve çarşamba günleri bebeklerin başı yıkanınca cin çarpıyormuş. Böyle bir şey var mı? İftira. Bütün günler Allah'ın günleridir. Salıymış, çarşambaymış, cumaymış böyle bir şey olmaz. Hürafe. Bu Erbililerin hürafesine benziyor. Onun için dinimizi Rabbimizden öğrenelim. Başkalarından değil. Ayetlerde mümin erkek ve bayanlardan, saliha erkek ve bayanlardan bahsediliyor. Ama tarihte bayan evliya neredeyse hiç yok. Buradaki fark nedir? Bayanların maneviyatı sınırlı mı? Tam tersine Tarihte de bu böyledir. Bizim kitaplarda, okuduğumuz kitaplarda ya da fazla göremediğimiz için öyledir. O kadar çok bayan, veli var ki erkeklerden kat kat fazladır. Bak kat kat dedi. Onlar gibi de Kat kat fazladır. Kendini Allah'a adamış öyle kadınlar var ki büyük alimlerimiz onların önünde diz çöküp ders almışlardır. Büyük alimlerimiz çok meşhur alimlerimiz o bayanların önünde diz çökmüş ve onlardan ders almışlardır. Evet. Onun için biz erkek kardeşlerimize hangi imkanı sağlıyorsak mutlaka bayan kardeşlerimize onlarla beraber olan çocuklarımıza aynı imkanı hatta fazlasıyla o imkanı ortaya getirmeye çalışıyoruz. O imkanı tanıyoruz. Eğer onların kazanma imkanı olmasaydı böyle bir imkanı biz de tanımazdık, gerek olmazdı zaten. Eşi izin vermediği halde kadının süslenmesi ne kadar doğrudur? Eğer kadın başkalarına süsleniyorsa izin vermesi doğru değildir, vermemesi gerekir ama kocasına süsleniyorsa, izin vermemesi doğru değildir. Süslenebilir. Bir neden olmadığı halde eşim bana kızıyor ve küsüyor. Benimle konuşmuyor ne yapmalıyım? Allah sana yardım etsin. Bu çok zor bir şeydir. Hiçbir sebep yoksa biri küsüyorsa, konuşmuyorsa, darılıyorsa Allah'a havale etmek lazım. Şimdi anlatacaklarımı burada olanlar olmayanlara söylesinler. Mutlaka doğru anlamamız gerekir. Buraya mutlaka kazanmaya geliyoruz. Burada Allah'ın rızasından, dostluğundan, cemalinden başka bir şey yoktur. Burada Hazreti insan olmaktan başka bir şey yoktur. Allah'a kul olmaktan, Allah'a abd olmaktan, Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermekten, Allah'ın nuruyla nurlanmaktan başka bir şey yok. Bununla beraber herkes de buraya davetlidir. Ya davete icabet ederiz, ya da etmeyiz. Herkesin kendi tercihidir. Ama ben davete icabet ettim dedikten sonra mutlaka kul bu sözden dolayı sorumludur. Evet ben söylemiş olayım. Sonra ben bilmedim, bilmiyordum, anlamadım. Kimse demesin, söylemesin. Onun için başta söyledim. Burada olanlar olmayanlara söylesin. Allah hepinizden razı